1376, numaralı konu, Mesru'un, eşhabın ilmi hakkında söyledikleri, evet, ben Resulullah'ın eşhabını inceledim, gördüm ki, onların ilmi altı kişide toplanmıştır, bunlar Ömer, Ali, Abdullah, Muaz, Ebu Derda ve Zeyd bin Sabit'tir, ben bu altı kişiyi inceledim ve gördüm ki, onların ilimleri Abdullah ile Ali'de toplanmıştır, Medine'ye vardım, sahabileri sordum, baktım ki Zeyd bin Sabit ilimde ileri olanlardandır.